56. Numaralı konu, Hazreti Peygamberin Hazreti Ömer'i İslam'a davet etmesi, evet, Ya Rabbi, İslam'ı, Müslümanları, Hattab oğlu Ömer'le veya Ebu Cehil bin Hişam'la aziz kıl, Allah Teala, Rasulünün Hazreti Ömer hakkındaki duasını kabul etti, onun üzerine İslam'ı bina etti ve Ömer'le putları yıktı, Said bin Zeyd ile hanımı olan Hattab'ın kızı Fatıma hakkında gelen ve, sahabilerin zorluklara tahammül göstermeleri, bölümünde zikredilecek olan rivayete göre, Rasul-i Ömer'in iki pazusundan tutarak onu sarstı ve ona, senin isteğin nedir, niçin buraya geldin, diye sordu, Hazreti Ömer, Rasulü Ekrem'e, insanları davet ettiğin şeyi bana arzet deyince, Rasulü Ekrem, Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek ve ortaksız olduğuna, Muhammed'in de Allah'ın kulu ve Rasulü olduğuna şahidlik et dedi, böylece Ömer aynı yerde Müslüman oldu ve Rasulü Ekrem ona, o halde çık dedi.